27. ayet, Sure-i Saft'a يُرِيدُونَ لِيُتْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ Vallahu وَاللّٰهُ مُتِمْ مُنُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. dur. Bu ayetteki Nûrallâhi bi-efvâhihim Vallahu مُتِمْ مُنُورِهِ cümlesinin makamı cifrisi 1316 veya 7'dir. Ve bu tarih ise sabıkan 21. ayetin hatimesinde zikredilen İnkılab-ı Fikri sadedinde Avrupa'nın bir müstemlekat nazırı Kur'an'ın nurunu söndürmesine çalışması tarihine ve resailin nur müellifi dahi ona karşı o İnkılab-ı Fikri sayesinde o nuru parlatmaya çalışması aynı tarihe, hem 7 surede 7 defa tilke âyâtül kitap aynı tarihe, hem taasîn tilke âyâtül Kur'ân'ı dahi aynı tarihe, hem ''Hedâni Rabbi ilâ sırâtın müstakîm'' dahi aynı tarihe, hem inna Rabbi alâ sırâtın müstakîm'' dahi şeddelinun birnun sayılmak ve tenvin sayılmamak cihetiyle aynı tarihe, hem ''Fe'rid anhum'' fermanı dahi aynı tarihe, hem ''Nurallâhi bi efvâhihim ve Allah'u mutimmu nûrihi'' dahi aynı tarihe, ''Bil ittifak'' muvafakatları, elbette remizden, işaretten, delaletten ziyade bir sarahattır ki, Risale-i Nur o nur ilahinin bir leması olacağını ve düşmanları tarafından gelen şübehat zulümatını dağıtacağını manay-i işaresiyle müjdeliyor. Hem bu cifri ve müteaddit ve manidar tevafuklar ise kuvvetli bir münasebet-i maneviyeye istinat ederler. Evet, Resail-i Nur'un 129 risaleleri, 129 elektrik lambalarının şişeleri misillü, Kur'an nuru azamından uzanan tellerin başlarına takılıp o nuru neşrettikleri meydandadır. Risale-i Nur'un yarı ismi iki defa bu cümleyi ayette bulunmasıyla o münasebeti pek letafetlendiriyor. 28. ayet Sure-i Tevbe'de يُرِيدُونَا اَنْ يُطْفِعُوا نُورَ bi بِأَفْوَاهِهِمْ ve ya'be illa en yutimma nurahu ve lev karihal ayetindeki nur Allah'ı bi efvahihim ve ya'be Allahu illa en yutimma nurahu cümlesi kuvvetli ve letafetli münasebet-i maneviyesiyle beraber şeddeli lam'lar birer lam ve şeddeli mim asıl kelimeden olduğundan iki mim sayılmak cihetiyle 1324 ederek Avrupa zalimleri devleti İslamiyenin nurunu söndürmek niyetiyle müthiş bir suikast planı yaptıkları ve ona karşı Türkiye hamiyetperverleri hürriyeti 24'te ilanıyla o planı akim bırakmaya çalıştıkları halde Ma tesuf 6-7 sene sonra, harbi umumi neticesinde yine o suikast niyetiyle, sevr muahedesinde Kur'an'ın zararına gayet ağır şeraitle kafirane fikirlerini yine icra etmek olan planlarını akim bırakmak için, Türk milliyetperverleri Cumhuriyeti ilanla mukabeleye çalıştıkları tarihi olan 1324'ten ta 34'e, ta 54'e tam tamına tevafukla, o her cümerç içinde Kur'an'ın nurunu muhafazaya çalışanlar içinde Resailin Nur müellifi 24'te ve Resailin Nur'un mukaddematı 34'te ve Resailin Nur'un nurani cüzleri ve fedakar şakirtleri 54'te mukabeleye çalışmaları göze çarpıyor. Hatta hakikatı hali bilmeyen bir kısım ehli siyaseti telaşa sevk ettiler ve bu itfa suikastına karşı tenvir vazifesini tam ifa ettiklerinden bu ayetin manayı işarisi cihetinde bir medar nazarı olduklarına kuvvetli bir emaredir. Şimdi İslamlar içinde Nuru Kur'an'a muhalif haletlerin ekserisi o suikastların ve Sevr muahedesi gibi gaddarane muahedelerin vahim neticeleridir. Eğer Şeddelimim dahi Şeddelilam'lar gibi bir sayılsa o vakit 1284 eder o tarihte Avrupa kafirleri, Devleti İslamiye'nin nurunu söndürmeye niyet ederek, on sene sonra Rusları tahrik edip, Rus'un 93 Muharebe-i Meş'umesi ile alemi İslam'ın parlak nuruna muvakkat bir bulut perde ettiler. Fakat bunda Resail'in Nur şakirtleri yerinde, Mevlana Halid'in Kuddisesir ruhu şakirtleri, o bulut zulümatını dağıttıklarından, bu ayet bu cihette onların başlarına remzen parmak basıyor Şimdi hatıra geldi ki, eğer şeddeli lamlar ve mim ikişer sayılsa, bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise, Hazreti Mehdi'nin şakirtleri olabilir, her neyse. Bu nurlu ayetin çok nurani nükteleri var. El-kadratü tedullü alel-bahr sırrıyla kısa kestik. 29. Ayet Sure-i İbrahim'in başında, Elif lâm râ kitâbun enzelnâhu ileyke lituhricen nâse mine zulümâti ilen Nur, bi'izn-i rabbihim ilâ sırât-ı'l-azîz-il-hamîd Şu ayetin 4-5 cümlesinde 4-5 ima var. Mecmu bir işaret hükmüne geçer. Birincisi, ilen Nuri i biizn rabbihim cümlesi ifade eder ki, kitâb-ı mübîn vasıtasıyla 14. asırdaki zulümattan, İnsanlar biiznillah Kur'an'dan gelen bir nura çıkarlar. Bu meal ve hususan nur lafzı, resailin nura mutabık olduğu gibi, makamı cifrisi şeddeli nun 2 nun olmak üzere 1338 veya 9 ederek harbi umumi zulümatında telif edilen resailin nurun fatihası olan işaretül icaz tefsiri, o zulmetler içindeki zuhuru tarihine tam tamına tevafuku ve ayetteki nur kelimesi Risale-i Nur'daki nur lafzına ima ile bakıyor. İkincisi, ila sıratul azizil hamid cümlesi evvelki cümledeki nuru tarif ederek der. O nur Cenabı Hakk'ın izzet ve mahmudiyetini gösteren yoldur. Bu cümlenin makamı evcedisi 548 veya 50 olarak Resail'in i Nur'un şeddeli nun bir nun olmak üzere adedi olan 548'e tam tamına tevafuk eder. Eğer okunmayan iki elif sayılsa, mertebesine işaret eden iki farkla yine tam tamına tevafuk eder. Bu imayı teyit eden, hem letafetlendiren bir münasebet var. Şöyle ki, Alemi İslam için en dehşetli asır, 6. asır ile Hülagu fitnesi ve 13. asrın ahiri ve 14. asır ile harbi umumi fitneleri ve neticeleri olduğu münasebetiyle bu cümle makamı evcediyle 6. asra ve evvelki cümle gibi El Aziz il Hamid kelimeleriyle bu asra Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamit devirlerine ima eder. Hem sabık ayetlerde ise Resailin Nur'un ikinci ismine tevafukla işaret eden umum o ayetler dehşetli asır olan Hülagü ve Cengiz asrına dahi ima ederler. Hatta o ayetlerin hem o asra hem bu asra imaları içindir ki Hazreti Ali radıyallahu an Ercuzesinde, ve Gavs-ı Azam radıyallahu an kasidesinde Resailin Nura Kerametkerane işaret ettikleri vakit hem o asra hem şu asra bakıp hiddetle işaret etmişler. Üçüncüsü Minadzulumat kelimesindeki zulumatın ad adedi 1372 ederek bu asrın zulümleri, zulmetleri ne vakte kadar devam edeceğini o zulmetlerin içinde bir nur daima tenvire çalışacağına ima ile Risale-i Nur'un tenvirine remzen bakar. Dördüncüsü, Lituhr-i cümlesi diyor ki, 1345'te Kur'an'dan gelen bir nur ile insanlar karanlıklardan ışıklara çıkarılacak. Bu meal ise 1345'te fevkalade tenvire başlayan Resail'in Nur'a tam tamına cifirce, hem mealce muvafık ve mutabık olmakla, Risale-i Nur'un makbuliyetine ima belki remzediyor. Beşincisi, Elif Lam Ra Kitabun Enzelnahu İleyke ki, İleyke kelimesi Kur'an'a has baktığı için hariç kalmak üzere, Elif Lam Ra Kitabun Enzelnahu cümlesinin makamı Risalet-i Nur'un birinci ismine tam tamına tevafuk etmesi, Risalet-i Nur'un, kitab-ı münzel'in tam bir tefsiri ve manası olduğunu ve ondan yabani olmadığını remzen ifade eder. Çünkü Elif lâm, râ, 382, Kitabun 423, Enzelnahu 144, Yekunu 949, eğer temvin nun sayılsa 999 ederek, risalet Nur'un eğer şeddeli nun bir nun sayılsa, adedi olan 948'e, eğer şeddeli nun iki nun olsa, 998'e sırlı yani vahi olmadığını ifade için bir tek farkla tevafuk edip ona ima eder. Elhasıl bu bir tek ayette mezkür beş cümlenin münasebeti i maneviyeyi gözeterek beş adet imaları, bir kuvvetli işaret, belki bir delalet hükmüne geçebilir kanatı bana bunu yazdırdı. Hata etmişsem kitab-ı mübini şefaatçi edip, Erhamurrahimîn'den kusurumun affını niyaz ederim. Sübhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. 29. ayetin sehvine dair tafsilat. Küçük bir sehvden kuvvetli bir işareti gaybiye gördüm. Ondan bildim ki o sehv bunun içinmiş. Şöyle ki, birinci şua olan işaret ı Kur'aniye'nin 29. ayet, Sure-i İbrahim'in başında Elif Lam Ra Kitabun enzelnahu ileyke li tukhrijan nas min'z zulumat ila'n nur bi rabbihim içinde ile'n nur bi izni rabbihim cümlesine makamı cifrisi sehven 1334 ederek Risale Nur'un Fatihası olan İşaratul İcaz tefsirinin zuhuru ve tabı tarihine tevafukla Bakar denilmiş. Halbuki melfuz harflerinin makamı 1339 olup o tefsirin fevkalade iştiharı ve darul hikmet tarafından ekser müftülere gönderilen nüshalar, müteaddit ve maddi ve manevi inkılapların sarsıntılarından vikaye noktasında, çok emareler ve müftülerin itirafiyle birer kala ve ekser müftülerin ellerinde birer elmas kılınç hükmüne geçmeleri tarihine tevafukla takdirkarane bakar. Okunmayan iki elif sayılsa, 1341 edip Risale-i Nur'un mebde zuhuruna tam tamına tevafukla bakar. Bu küçük sehib şöyle bir manayı birden kuvvetli ihtar etti ki, o Sure-i İbrahim'in aleyhisselam, başındaki ayetin Risale-i Nur'a remzen bakan yalnız onun dört cümlesi değil, belki o birinci sayife ahirine kadar münasebat-ı maneviyeciyetinde bir manayı remziyle, Efradı kesiresi içinde Risale-i Nur'a gizli bir hususiyet ile ima eder Remzen Bakar. Ben şimdilik o hakikatı remziyeyi beyan edemem. Yalnız kısa bir işaret edilecek. Evet Risale-i Nur'un mayası ve meşrebi tefekkür ve şefkat olduğu cihetle Hazreti İbrahim'in Aleyhisselam hususi meşrebi olan tefekkür ve şefkat noktasında tam tevafuk etmek sırrıyla şu surede daha ziyade Risale-i Nur'u kucağına alıyor. Baştaki ayet 4 cümleyle en karanlık bir asrın kara kara içinde zulmet zulmet içinde insanları nura çıkaran ve Kur'an'dan çıkan bir nura parmak bastığı gibi en karanlık içinde bulunan ve risale-i nurun cereyanına muhalif gidenleri tarif eder. 3. ayet. Ellezine yestahibbun el hayate'd-dünya al âhireti ve yesuddûne an sebîlillâh ve yebğûneha 'ivce. ''Ulâike fî dalâlim baid. Bu dahi, üç cümlesiyle bazı münasebat-ı maneviye ve muvafakat-ı mefhumiye cihetinde ve hem Risale-i Nur'un mesleğine hem mülhitlerin mesleğine imaen bakar ve birinci cümlesiyle der ki, ''O bedbahtlar, bazı ehli imanın imanları beraber olduğu halde ve bir kısım ehli ilmin ahireti tam bildikleri halde onlara iltihak delaletiyle Bilerek ve severek hayatı dünyeviyeyi dine ve ahirete yani elması tanıdığı ve bulduğu halde 5 paralık şişeyi ona tercih etmek gibi sefahati hayatı dini hissiyata muannidane tercih edip dinsizlik ile iftihar ederler. Bu cümlenin bu asra bir hususiyeti var. Çünkü hiçbir asır böyle bir tarzı göstermemiş. Sayr asırlarda o ehli dalalet ahireti bilmiyor ve inkar ediyor. Elması elmas bilmiyor, dünyayı tercih ediyor. Ve ikinci cümlesi olan ve yasuddûne ansebîlillâh ile der ki: O batıhların dalaleti muhabbeti hayattan ve temerrütten neşet ettiği için kendi halleriyle durmuyorlar, tecavüz ediyorlar. Bildikleri ve onun ile ecdatları bağlı olan dine kerane, menbaalarını kurutmak ve esasatını bozmak ve kapılarını ve yollarını kapatmak istiyorlar. Ve üçüncü cümlesi olan وَيَبْغُونَهَا veca ile der ki, onların dalaleti fenden, felsefeden geldiği için acip bir gurur ve garip bir firavunluk ve dehşetli bir enaniyet onlara verip nefislerini öyle şımartmış ki kainatı idare eden ilahi kanunların şualarını ve insan aleminde o hakaikin düsturlarını süfli hevesatlarına ve müştehiyatlarına müsait görmediklerinden haşa haşa eğri, yanlış, noksan bulmak istiyorlar. İşte bu ayet, üç cümlesiyle manen bu asırda acip bir taife-i tam bir tevafuku manevi ile manayı işaresiyle çok efradı içinde hususi baktığı gibi tevafuku cifrisiyle dahi başlarına parmak basıyor. Evet, evvelki cümle olan اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ makamı 1327 Eğer şeddeli lam ve ba' ikişer sayılsa, Arab tarihiyle 1359 edip o Tuğyanlı taifenin savletli zamanını göstererek tam tevafukla bakar. Vayahu Nehai ve Canın makamı Tenvin nun olmak ciiyetiyle 1209 ederek şeriatı İslamiyeye suikast olarak ecnebi kanunlarını adliyeye sokmak fikri ve teşebbüsü tarihine tam tamına tevafukla bakar ve bu emareler gibi çok imalar ile baştaki ayetin kuvvetli işaret ettiği Risale-i Nur'un muarızlarına zahir bir surette baktığı gibi mefhumu muhalifi delaletiyle dahi Risale-i Nur'a tam bakar Hatta 4. ayette Risale-i Nur'un Türkçe olmasını tahsin eder ve 5. de Arabi ve Türkçeyi tam bilmeyen ve mürşitleri ve alimleri perişan olan Vilayeti Şarkiye'de Risale-i Nur imdatlarına ve her taifeden ziyade başlarına gelen hadiseler ve ayette bi eyyâmi'l lâh tabir edilen elîm vakaları hatırlarına getirmekle ikaz ve irşat etmelerine bir manayı işari ve remzi ile emrediyor. Bu ahirki ehemmiyetli işareti beyan etmeme şimdilik izin olmadığından yalnız her birinin bir tek remzi gayet kısa beyan edilecek şöyle ki Dördüncü ayetin وَمَا اَرْسَلْنَا مِ الرَّسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Cümlesi makamı cifrisiyle ve baştaki ayetin işaretleri karinesiyle Risalet ve nübüvvetin her asırda veraset noktasında naipleri, vekilleri bulunmak kaidesiyle bir manay-ı remzi vazife-i irsiyeti yapan Risale-i Nuru, efradı içine hususi bir iltifatla dahil edip, lisanı Kur'an olan Arabi olmayarak Türkçe olmasını takdir ediyor. Evet bunun makamı Rasul'indeki tenvin nun sayılmak ve şeddeli lam 2 sayılsa ve şeddeli ya 1 sayılsa 1358 her ikisi birer sayılsa 1328 şeddeliler 2 sayılsa tenvin sayılmazsa 1318 hem tenvin hem şeddeliler sayılsa 1368 ederek Risale-i Nur'un 5 devresine ve 5 vaziyetine remzen ve imaen bakar Beşinci ayette en akhrij kavmekemine zulumat ilen nuri ve zekirhum bi ayami llah nuri ve zekirhum bi ayami cümlesinde makam cifrisi şeddeler birer sayılmak cihetinde 1351 ederek Risale-i Nur'un şimdilik beyanına iznim olmayan ehemmiyetli vazifesinin ve bu evamiri kur'aniyeyi imtisalenin tarihine tam tamına tevafuku cifri ve muvafakat maneviye karinesiyle ve kıssadan hisse almak münasebatı mefhumiye remziyle risale-i nura imaen bakar daha yazılacak çok gaybi işaretler var fakat izin verilmedi şimdilik kaldı